Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah, nâhamduhû ve nestaînuhû ve nestağfiruhû. Ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min Men yudlil vara söyledi. Ama بعد, fia ibadallah, itta kullahu wa atigu, inna allahu ma al-ladin ittaqo, veladinahum muhsinon. Kald Allahü Teala azza ve jel, fi kitabihi al-Karim, la uzbillahi min al-shaytan ar fi ve kafirler yu katil olur. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil Okuduğum Nisa suresi Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar. Katil oluyorlar savaşın, şeytanın hilesi muhakkak çok zayıftır. Buyruluyor. Farkında olsak da olmasak da hak batıl savaşının içindeyiz. Ve hele giderek batıl cephesi bütün gücüyle İslam'a, Müslümanlara, insani değerlere hep saldırıyorlar, savaş yapıyorlar. Emperyalizmin baskıcı zihniyetlerin kendisini şirin göstermeye çalışsa da iç yüzü budur. Kendileri barışçıl olduklarını iddia etseler, hümanizmi, insancılığı kutsallaştırsalar, bir tokat atan babanın evladını kendisinden alıp devlet himayesine vermeye karısına biraz sert davranan kimsenin e, ailesini e, yıkıp e, işte kadın sığınmacıları ra, yer vermelerine güya merhametli bir anlayış sergileyip e, hayatı daha e, barışçıl olarak e, e, dizayn etme iddialarına rağmen e, dünyayı e, zulme boğan, milyonlarca insanın e, suçsuz yere öldürülmesine birinci derecede sebep olan, insanlığı nesli kurutacak kadar, katliam dediğimiz boyutlara varacak kadar mahvetmeye çalışan, sadece silahlarla değil, teknolojik aygıtlarla da insanları ifsad edip manevi hayatlarını yok eden, ahlaka karşı, İslami inanca karşı her yönüyle savaş açmış olan, bir dünyanın ferdi olarak yaşıyoruz. Ve devamlı her yönüyle kuşatma altında, her yönüyle baskı altında, her yönüyle zulümleri gören bir hal içerisinde elimiz kolumuz bağlı bir vaziyette yaşamaya mahkum edilmiş durumdayız. Hani meşhur fıkradır, Nasreddin Hoca bir köye gidiyor, köyün köpekleri köyün biraz uzağında karşılıyorlar onlar hoş geldin mi diyorlar kendi dilleriyle bilmiyoruz ama Nasreddin Hoca hoş bulduk diyecek onları kovacak yere uzanıyor köy biraz zengin bir köymüş demek ki parke taşlarıyla döşeli taşlar bağlı parke taşları yerde köpeklerin bağı yok ne biçim köy diyor? Taşları bağlamışlar, affedersiniz, itleri salı vermişler. Öyle bir hayatta yaşıyoruz. İtler salı verilmiş, ama atacak taş bulamıyorsunuz. Taşlar bağlı. Ama Filistinli 12 yaşındaki çocuklardan öğrenmeliyiz o bağlı taşları alıp tanklara nasıl hücum edilebilir, o taşlarla nasıl Yenilmezlik ilan edilir, hürriyet müdafaa edilir. Onlardan biraz eğitim almamız gerekiyor. Onlar hiç olmazsa onca zulmün altında düşmanını tanıyorlar, düşmanlarına taş atabiliyorlar, taşlayabiliyorlar. Biz düşmanlarımızı bırakın taşlamayı dilimizle bile taşlayamıyoruz, haşlayamıyoruz. Ve düşmanımızı tanımıyoruz. Yer yer düşmanımızı dost kabul etmiş durumdayız. Ya da bizim dost kabul ettiklerimiz düşmanları dost kabul ediyor. Aynı yere varıyor. Dolayısıyla düşmanlarına sevgi besleyen, onlara hayran olan, onların her türlü yanlış yönlendirmesini bir tavsiye gibi kabul eden mağdur ve mazlum insanlar oldu. O yüzden de zillete mahkum vaziyette yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim savaş ağırlıklı bir yönlendirme yapmaz. Ama devamlı müminleri savaşa hazırlar, kafirlere karşı hazırlıklı olmamızı emreder. Savaşı da içerecek şekilde ama daha genel boyutta Allah için düşmanlara karşı her türlü gücümüzü ortaya koyabilmek anlamında cihadı bütün müminlere farz kılar, izzetimizi, onurumuzu elimize alabilmek için Allah yolunda her türlü zahmetlere, sıkıntılara, fedakarlıklara katlanmamız icap ettiğini ısrarla vurgular. Buna rağmen, müminler günlük işleriyle efendim meşgul olmaktan öte kendi onurlarımızı ve İslam'ın izzetini öne çıkartmak için e, cemaatleşmeye, devletleşmeye e, zalimlere karşı güç birliğine doğru gitmeyiz. Müslümanlar birbirlerimizle uğraşırız. İhtilaflar, sürtüşmeler, e, kavgalar, tekfirler e, ile gücümüzü birbirimize karşı kullanırız. Birbirimize karşı mütevazi olmamız, alçak gönüllü olmamız ama kafirlere karşı aziz Güçlü, onurlu olmamız icap ederken maalesef tersini sergileriz. Ve e, savaşa hazırlanacak bir durumda zaten değiliz. Ve böyle bir e, olguyu fikrende e, yarınlara yönelik e, tedbir alacak e, yarınlarda olsun e, bu aşamaya gelecek e, ciddi manada hazırlıklarımızda olmaz. 2 milyara yakın olduğu iddia edilen Müslümanım diyenlerin dünyada ağırlığını hissettiremedikleri selin önündeki çerçöp gibi oradan oraya savruldukları söz konusu. Hani bir tesbih kendi başına bir toplu bir özellik taşır. Ama ipini kopardığınızda ile tesbih taneleri arasındaki irtibatı sağlamadığınızda e, parçalar halinde ve çok az bir sayı imiş gibi e, durum arz eder. Ve artık e, pek bir işe yaramaz. Birer boncuk tanesidir artık onlar. İşte imamesini yani halifesini e, ümmetle insanlarla bağını koparan, dolayısıyla halifesiz, devletsiz e, durumda olan Müslümanların konumu maalesef böyle birer oradan oraya savrulan, e, pek bir değeri olmayan e, tesbih tanelerine benziyor. Bunun ötesinde e, Müslümanlar olarak e, birey veya toplum kendimizi büyük davalara adamak zorundayız. E, mümkün ki e, bu olaylar özellikle İsrail'in yıllardır bir e, Müslüman kanlarını dökmesi, Müslümanların kutsal mabetlerine saldırması, diğer mabetlerimizin de yine benzer zihniyetler tarafından farkına varıp varmadığımız durumlarda işgal altında olması, bütün insanlığa karşı şirk zulmünün, küfür zulmünün icra edilmesi, kıyamete yönelik çok ciddi savaşın çok uzun olmadığını düşünmemizi icap ettiriyor. Kıyamet için tarih vermek, bir mümin için küfrünü imzalamak demektir. Allah'tan başka kimse bilmez kıyamet ne zaman kopacak. Tahmin etmek de mümkün değildir. Yarın diyemeyiz belki bugün de kıyamet kopabilir çünkü bir zaman bildirmek mümkün değil. Ama insanoğlu, ahir zamanda yaşadığımızı bilen ve her an, ansızın kıyametin kopacağını düşünen insanlar olmak durumundayız. Ve, maalesef kıyametin e, dehşetiyle e, irkilme ve e, o yüzden ibret alıp, kendimizi sorgulama durumuna da e, Kur'an'a rağmen gitmiyoruz. Olaylar onu gösteriyor ki kıyamet savaşı, kıyametten önce olacak müminlerle, Topyekün müminlerle, Yahudiler ve Yahudileri destekleyenler arasında yapılacak savaş çok uzun bir zamanı herhalde beklemeyi gerektirmiyor. Yani insanlık buna doğru koşar adımlarla gidiyor. Bizse hala gündelik işlerimizle hesabımız, kitabımızın hep basit geçimleri, geçim ve benzeri şeylerle olarak günlerimizi feda ediyoruz, heba ediyoruz. Ne yapmak durumundayız? Mü'min kafirlerin en azından davasına sahip çıktığı kadar kendi davasına daha fazla sahip çıkmak zorunda. Kafirler savaşçı olduklarını biliyorlar ve her yöntemle savaşıyorlar. Televizyonla savaşıyorlar, filmlerle savaşıyorlar, sanat denilen anlayışlarla, şarkılarla, futbol anlayışıyla savaşıyorlar, eğitim yoluyla savaşıyorlar, dostluk kurdukları devletlerle, devlet yöneticileri vasıtasıyla, Müslümanlarla, İslamla yine savaşıyorlar, her şeyi silah olarak kullanıyorlar. Ve bil de savaşmaktan çekinmiyorlar. Ölümden korkmaları gerektiği halde mü'minden daha fazla, belki ölümden korkmadıklarını gösteren şeytani bir cesaretle mü'minlerin ülkelerini işgal etmekten, onları silahlarıyla da imha etmekten geri çekilmiyorlar. Biz ne yapacağız? Sadece Bunları zaman zaman gündeme getireceğiz veya sadece dua etmekle yetineceğiz. Başka, başka hiçbir şey yapmayacağız. Ve böylece e, e, Allah'ın e, e, azabından emin olmuş olacağız. Böyle bir şey yok. La diye başlayan bir dine mensubuz. La ilahet diye başlayan bir din. Yani hayır diyen, isyan eden, itiraz eden, kabul etmeyen, I, i, reddeden bir anlayış. I, ve biz bugün lası olmayan birer i, omurgası i, yok edilen bir konuma geldik. İtiraz etmeyen, isyan etmeyen. İsyan ederken Allah'a isyan edenlere isyandan bahsediyorum. Yoksa mümin isyankar insan değildir. Ama Allah'a isyan edenlere karşı itaat edecek i, zillete de mahkum bir insan değildir. İslam barış dinidir. Ama mutlaka her zaman mensuplarının savaşa hazır olmalarını ve savaşın değişik yönlerini cihat adıyla yaşamalarını emreden bir dindir. Tabii bu savaş derken iki çeşit savaşın olduğunu unutmayalım. Birisi ifsat savaşı, birisi ıslah savaşı. Kafirler Yer yüzünü fesada çevirmek neticesi de olsa kendi çıkarları için savaşırlar. Amerika niye Irak'ta savaştı? Niye şimdi Suriye'de savaşıyor? Herhalde Allah rızası için demezsiniz. İnsanlığı çok sevdiği için, Suriyeyi, Irak'ı çok sevdiği için savaştı savaşıyor demezsiniz herhalde. I, aç oldukları için savaşıyorlar. I, yoksa Amerika neresi, Suriye, Irak vesaire neresi? Afganistan neresi? I, aç insanlar. Midesi aç olanların midesini doyurmak kolaydır. Ama gözü aç olanların gözünü doyurmak mümkün değildir. Gözün midesi yoktur çünkü. Gözün midesi yoktur. O doymak bilmez. İşte gözü aç olan insanlar, ümmetin azıcık imkanlarını, yeraltı varlıklarını, petrollerini, değerlerini sömürmek için ta oralardan daha çok zencileri, gariban insanları savaşın ön saflarına sürerek ne yapabiliyorlar? Savaş yapabiliyorlar. Tabii yanlışlıkla Rusya'nın olduğunu bilmeden e, özür de dilemek ayıp kaçtığı için, özür de dileyemedikleri için e, bir maceraya girişti son günlerde Türkiye. E, Rusya uçağını düşürmekle. E, ama bakın Rusya'nın e, tavrını e, kendisinden suçlu olduğu halde, sınır ihlali yaptıkları halde ne tür e, tavırlar takındıklarını biliyoruz. Hiç olmazsa Rusya Türkiye'ye öğretmiş olmalı. İsrail'de kendi insanlarının da bulunduğu Kemideki katliam diyebileceğimiz olay sonrasında nasıl bir tavır takınılması gerektiği ile alakalı. Anlatamadım mı? Yani bir ülke kendi insanının mağdur olduğu kendisine savaş açılır gibi e, insanlarının öldüğü bir durumda nasıl tavır takınılırmış, ne tür e, anlaşmalarını iptal edermiş, ticari konularda, sosyal ve siyasal konularda nasıl karşı tarafı zor durumda bırakırmış, Rusya iyi bir ders veriyor. Ve karşılığında da Türkiye'nin yapacağı pek bir şey yok. Ya nereden düşürdüm bu uçağı diyecek duruma geldiler. Evet, şimdi haklı olduğunda çok önemli değil. Demek ki her yönüyle küçük çaplı da olsa savaş ortamı var. Herkes herkese gücünü geçirmeye çalışıyor. Başkalarını kendi istikametinde yönlendirmeye gayret ediyor. Zaten bu kaçınılmaz bir şey. Başta okuduğum ayeti tekrar hatırlayalım. Müminler de savaşçıdır, kafirler de savaşçıdır. Müminler Allah yolunda savaşırlar, başkaları ise tağut yolunda savaşırlar. Bakın bu savaş konusunu değişik yönleriyle ele alabiliriz. İktisadi savaş, ekonomik savaş denilen bir savaş var. Kur'an bunu ta 1400 yıl önce ilan etmiş. Faize, faiz sistemine devam edenler Allah'la Resulü ile savaş yapma durumundadırlar. Kur'an çok net olarak vurgular. Ve bugün faiz her şeyiyle insanlara vazgeçilmez bir unsur gibi dayatılıyor. Faizsiz bir ticaret yapmak mümkün değil. Bakkaldan şeker alırken, fırından ekmek alırken bile onlara faiz karışmadığını keşke söyleyebilsek. Sen faizle almıyorsan bile, paran bankayla alakası yoksa bile fırın aldığı unu kredi çekerek alıyor, faiz katılarak alınıyor. Devlet, o kadar vergisiyle sisteme yine dahil oluyor. Yani faiz her şeyiyle bulaşıyor. En azından tozu bütün insanlara sirayet ediyor. Hacca gitmek isteyen bir kimse helal parasıyla hacca gitme imkanına sahip değil. Nasılsa kuraatta ismi çıkarsa, 3 ay önceden bankaya para yatırmak mecburiyetinde ki helal parası haramlaşsın bankada haramlaştıktan sonra o haram parayla hacca gidebilsin yani nasıl kendi istediği imamın arkasında namaz kılma hakkına sahip değil camiyi kendi bile yaptırsa önce devlet memuru oraya tayin edilecek ve devlet dairesi haline getirilmiş camilerde namaz eda edilecek aynen Haç da öyle, diğer ibadetlerde öyle. Konuyu dağıtmadan faiz konusu e, giderek e, herkesin kaçamayacağı bir noktaya getirildi. Faiz ki Allah ve Resulü ile savaş yapılan e, bir e, durum. Allah böyle diyor. Ve öyle bir sistemin içindeyiz ki öyle bir rejimin öyle bir devletin e, e, yönetimi altındayız ki. Allah ve Rasulü ile savaşan bir sistem. Bütün faiz sistemleri, faizi insanlara uygulayan sistemler Allah ve Rasulü ile savaşma durumundadırlar. Suriye'ye acımayalım sadece. Kendimize de acıyalım. Yani onlardan çok daha rahat, onlardan çok daha olumlu durumda olmadığımızı idrak edelim. Onların toprakları işgal ediliyor, bizim her tarafımız, her şeyimiz işgal edilmiş. Camilerimizden okullarımıza kadar daha önemlisi zihinlerimize ve gönüllerimize kadar bir işgalin yaygınlaştığını onların kendilerine savaş yapılıyor, bizim Rabbimize ve Peygamberimize yapılan bir savaş ama farkında bile değiliz. Önemsemiyoruz da. Böyle bir devletlerin e, güdümü altında Müslümanlar. Ve her yönüyle savaş içindeyiz. Tekrar edelim. E, eğitim, sokaklar, e, moda, sanat anlayışı ve benzeri her şey e, Müslümanların inancıyla, ahlakıyla Müslümanca, insanca yaşamasına yönelik e, saldırılar içeriyor. Bunun farkında değilsek zaten e, Düşmanın nesi olmuşuz, çoktan avı olmuşuz, onların safına geçmişiz demektir. Eğer bu savaşın farkında değilsek ve hepimizin savaşçı konumuyla cephelerimizi terk etmememiz, başka cephelere gitme yolunu düşünüp kendi cephemizi terk edecek duruma gelmememiz icap ediyor. Buralarda bize dava adamlarına, cihad edecek insanlara çok daha fazla ihtiyaç var. Dolayısıyla hepimiz düşmanı iyi tanımamız ve Allah'ın birer askeri olmaya gayret etmemiz, cihadı öne çıkartmamız, mümkün ki yarın daha büyük savaşlara hazır olmamız kaçınılmaz bir görevdir. Müslümanlar savaşta nasıl yaparlar birkaç cümleyle onu ifade edip hutbemizi noktalayacağım inşallah. Müslümanlar mecbur olmadan savaşmazlar. Savaş en son çözümdür. Önce ve sulhu hayr der Kur'an. Sulh barış daha hayırlıdır, daha iyidir. Onu önceliklerler. Evet. Ve hiçbir zaman ya ölüm, ya Müslümanlık demezler. Karşısındaki insanlara, e, onlar zayıf da olsalar, kendileri güçlü bir devlet de olsalar, ya İslam'ı kabul edeceksiniz ya da öleceksiniz gibi bir seçenek sunmazlar. Yani silah zoruyla insanları İslamlaştırmak, dinin e, e, e, müsaade ettiği bir alan değildir. E, din kalpleri fethederek, insanları ikna ederek Allah'ın önündeki engelleri, Allah'a giden yolun önündeki engelleri bertaraf ederek insanları Allah'ın kitabıyla, insanları kendi fıtratıyla baş başa bırakıp onların hür iradesiyle Müslüman olabileceği ortamları oluşturur. Yoksa İslam kılıç dini değildir. Ama kılıcı terk etmeyi de emreden bir din değildir. Ee, yani gerektiği zaman e, savaşı meşru kılan, hoşlanmasak da savaş şartları oluştuğu zaman hepimizi gerektiğinde asker kabul eden ama bunu en son çare olarak gören bir dindir. Karşımızdaki insanlar Allah'ın dinini anlatmaya engel olmadığı, bize zulmetmedikleri, e, Savaşa bizi mecbur etmedikleri durumda kafir de olsa onlarla savaşmayız. Onlarla fikri mücadele içinde oluruz. Hele bizi yurtlarımızdan sürmeyen, bize karşı savaş yapmayan, e, kafirlere karşı adaletli olmayı, onlara iyilik yapmayı Kur'an yasaklamaz. Tam tersine bunu tavsiye eder. Mümtahine Suresi 9. ayette. Ancak bizi yurtlarımızdan çıkartan, bize zulmeden, bize karşı savaş yapanlarla dostluk ilişkimizi tümüyle yok eder ve onlara karşı ancak savaş yapmayı, düşman olarak tanımayı emreder. Mümtehine Suresi 10. Ayette. Savaş için de öncelikle karşımızdaki insanlara İslam'a girmeleri tavsiye ederiz. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz Müslümanlar İslam devleti veya İslam askerleri olarak. Karşımızdakiler İslam'ı kabul ederlerse zaten niye savaşalım ki? Onlar da Allah'ın dinine teslim oldukları müddetçe. Kardeşimiz olur onlar. Bunu kabul etmezlerse İslami bir otoriteye vergi verme anlamında cizye teklif edilir. Cizyeyi de kabul ederlerse Müslüman olmasalar bile bizim vatandaşımızdır. Onların inancı farklı da olsa dostane ilişkiler içerisinde yaşarız. Tabii gönül sevgisi, velayet bağı olmaz ayrı. Ama düşman olmadan yaşayabiliriz. Bunu da kabul etmezlerse en son çare olarak savaş yapılır. Savaşta insan onuruna zarar verecek bütün her şeyden kaçınılır. Yani işkence yasaktır gözünü oymak, kulağını kesmek ya da gereksiz yere başını vücudundan koparmak yasaktır. İnsan öldürmeyi en son çözüm olarak görür din. Sözgelimi teslim olursa, barışa yanaşırsa, topyekün veya ferdi olarak karşımızdakini öldürme hakkımız olmaz. Öldürürken de güzel öldürün der din. Kafirle bile savaşırken haddi aşmayı yasaklar. Yani öldürmeyi bile güzel yapmayı emreder. Onlar bize karşı işkence yapmış olsalar bile bizim onlara işkence yapma hakkımız olmaz. Yani kısas konusu öyle herkesin yanlış anladığı gibi karşımızdaki ne yaptıysa intikam alarak onun bir mislini yapmak anlamına gelmez karşımızdaki söz gelimi çok affedersiniz bir insanın ırzına geçse kısas olarak biz de onun kendisinin veya yakınlarının ırzına geçemeyiz ona biz uygun bir ceza veririz o tekrar edeyim bir işkence yaparak bir insanı öldürse biz de işkence yaparak öldüremeyiz köpek seni ısırsa sen köpeği ısıramazsın sen, insan olarak ona uygun bir ceza verirsin. Yani, karşımızdaki insanın, insanlık dışı yaptıklarının bir benzerini yapamaz erdemli insan. Ceza verir ayrı, ama alçalamaz. Erdemli insanın, savaş şartlarında bile yapamayacağı nice hususlar vardır. Yani, ağaçları bile ne yapamazsınız? Düşmanın ülkesinde diye, ağaçlara bile zarar veremezsiniz. Kiliselere giren insanlara zarar veremezsiniz. Papazlara dokunamazsınız. Ee, savaşmayan e, çiftçilere, efendim, kendi işiyle uğraşanlara e, herhangi bir müdahalede bulunamazsınız. Kafir kafir olabilir. Sadece savaş yapan ve savaşta da e, e, Müslüman olmayan, vergi vermeyi kabul etmeyen e, sen onu öldürmezsen, o seni öldürecek durumda olan kişilerle e, e, onlar teslim oluncaya kadar e, savaş yapma durumunda oluruz. Tekrar edeyim, savaş hukuku başlı başına e, önemli hususları içerir. E, ve e, savaşta da Müslümanlar insani özelliklerini, insani erdemliliklerini unutmazlar. Böyle yakmalar, yıkmalar olmaz. Söz gelimi Müslümanlar atom bombası gibi bir bomba kullanamazlar. Uçaktan öyle bir şehri bombalayacak şekilde bomba atamazlar. Savaşmayan insanların çünkü ölmesi söz konusudur. Müslüman birebir savaşır. Askerlere karşı silahını kullanır. Sivillere karşı böyle durdukları yerde onları öldürmeye kalkmayı İslam hiçbir şekilde onaylamaz. Efendim bazıları yapıyor, onlar mümkün ki yapmak zorunda bırakılıyor ve ne tür bırakılırsa bırakılsın İslam'ın ben onaylamadığı hususları gündeme getiriyor. Yani bazıları yapıyor diye İslam o yapanların yaptıklarına bir kılıf bulmaz. Caiz olmayan şey varsa biz Müslüman da yapsa onu reddederiz. Yani biz düşmanımıza benzemeyiz, zalimlere benzemeyiz. Bizim meselemiz illa netice almak değildir. Allah'ı razı edecek şekilde davranmaktır. Barışta da savaşta da biz Allah yolunda, Allah için, Allah'ın istediği ölçüleri aşmadan ne yaparız? Barışsa barış, savaşsa savaş fedakarlıksa fedakarlık yaparız. Nefsin, nefsi için, kendisi için savaşanlarla, çıkarı için mücadele edenlerle, Allah için mücadele edenler arasında çok ciddi farklar vardır. Evet, e, bunları e, bu e, son e, olaylar vesilesiyle gündeme getireyim dedim. Tabii kolay kolay e, savaş filan olmaz bu şartlarla. E, ama mümin olarak e, Psikolojik savaşlar içerisinde olduğumuzu, soğuk savaş işi yaşadığımızı unutmamak e, ve mümkün ki ileride daha büyük sıcak savaşlara da hazır olmanın gerekliliğini hatırımızdan çıkartmamak mecburiyetindeyiz. Eğer savaş olursa müminler tekrar edelim, ancak e, e, İslami ölçüler içerisinde savaşırlar. Bugünkü savaşlarda insanları ne İslam'a davet söz konusudur, ne cizye gibi bir şey mevzudur ve ne de e, İslam'ın istediği bir cepheler e, oluşmuş konumdadır. E, tağutun askeri olmaz müminler. Müminler tağut yolunda savaşmazlar. Tağut yolunda ancak kafirler savaşır. Okuduğum ayette bu çok nettir. E, bu savaşmayı sadece silahla değil, Başka şekilde de biz tağutların e, e, askeri olamayız. E, onların sistemini destekleyen, e, güçlendiren bir konuma gelemeyiz. E, Rabbim hepimizi kendi rızası istikametinde e, yaşayan, e, yaşadığı bütün zamanların hesabını verebilecek konumda e, Allah'ın imtihanlarını ee, en güzel şekilde aşmaya çalışan e, barışı tesis etmek için her türlü zorluğa zulmü yeryüzünden kaldırmak için gerekirse savaşa e, hoşlanmasa bile e, seve seve gidebilecek konuma gelen e, İslam'ın askerleri eylesin. Ela inna ehsanel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil alim Kema kal Allahu ve Teala fil Kelam ve izah Kureyil Kur'an fes temiola ve ancito lalikum turhamon. A'uz bilahi min Şeytanir Raja. Bismillahiirrahmanirrahim. Inna Dina